Bismillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygıdeğer dinleyenler Riyaz-ı hadis kitabımızın 31. babı olan insanlar arasında barış ve kardeşliği sağlamak konulu sohbetimizle ilgili ayetler Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Fakat yoksullara verilecek bir sadakayı veya yapılması gereken başka bir iyiliği ya da insanlar arasında barış ve uzlaşmayı tavsiye eden kimselerin gizli toplantıları başka. Kim Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla bu tür iyilikler yaparsa yakında ona büyük bir ödül bahşedeceğiz. Nisa suresi ayet 114. Yine Nisa suresi ayet 128'de Rabbimiz buyuruyor Eğer bir kadın kocasının kötü tutum ve davranışından rahatsızlık duyar veya kendisine yeterince ilgi göstermediğinden şikayetçi olursa karı kocanın kendi aralarında anlaşarak karşılıklı fedakarlıklarla bir çözüme ulaşmalarında her ikisine de günah yoktur. Sulh daima hayırlıdır. Belli şartlarda anlaşıp barışmak Geçimsizliğe düşüp boşanmaktan daha iyidir Unutmayın ki Kıskançlık ve bencillik insanın duasında vardır Ey müminler Eşlerinize güzellikle davranın Ve onların haklarını çiğnemekten kaçınırsanız Bunun mükafatını mutlaka göreceksiniz Ey müminler Eşlerinize güzellikle davranır ve onların haklarını çiğnemekten kaçınırsanız bunun mükafatını mutlaka göreceksiniz. Unutmayın Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Enfal suresi ayet 1 Ey müminler aranızdaki ilişkileri iyileştirip geliştirmeye, müminler arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye çalışın. Ve gerçekten inanan kimseler iseniz Allah'a ve elçisine itaat edin. Yani toplumsal ve bireysel hayat programınızı Kur'an'a ve Kur'an'ın pratik hayata uygulanmasında mükemmel bir örnek olan peygamberin sünnetine göre şekillendirin. Son olarak Hucurat Suresi Ayet 10 İnananlar birbirlerine düşman olamazlar. Onlar ancak kardeştirler. O halde müminler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara seyirci kalmayın. Din kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan gelen ilkeleri çiğnememe konusunda son derece titiz ve dikkatli davranın. Müminlerin birlik ve beraberliğini bozup İslam toplumunu zayıflatacak her çeşit olumsuz davranıştan sakının ki, O'nun tarafından şefkat ve merhamete layık olabilirsiniz. Konu ile ilgili hadisler, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İnsanın her bir eklemi için üzerine güneşin doğduğu her gün bir sadaka borcu vardır. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır.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 radiyallahu anhâ diyor ki Peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim İnsanların arasını bulmak amacıyla birinden diğerine hayırlı haber götüren ve taraflar arasında kin ve nefreti azaltacak olumlu ve güzel sözler söyleyen kimse söyledikleri gerçek olmasa bile yalancı sayılmaz. Müslümin rivayetinde şu ziyade vardır. Ümmü Gülsüm diyor ki ben peygamber aleyhisselamın şu üç husus haricinde insanların yalan söylemesi izin verdiğini duymadım. Savaşta düşmanı aldatmak için iki kişinin arasını bulmak amacıyla kocanın karısına karının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalan. Ayşe radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün kapısının önünde bağıra çağıra birbiriyle tartışan iki kişinin sesini duydu. Borçlu adam alacaklıdan alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine anlayışlı davranmasını istiyordu. Alacaklı olan ise vallahi bunu yapmayacağım diyordu. Peygamber aleyhisselam onların yanına çıktı ve Kimmiş o iyilik yapmayacağına dair yemin eden adam diye sordu. O da buradayım ey Allah'ın elçisi. Bir anlık öfkeye kapılıp arkadaşımın kalbini kırdım. Şimdi tövbe ediyor ve yeminimden vazgeçiyorum. O nasıl istiyorsa öyle olsun dedi. Evet sayı değer dinleyenler. Demek ki insan birine yardım etmek alacağını bağışlamak, hasta ziyaretinde bulunmak, sahip olduğu bir alet veya aracı ihtiyacı olan birine emanet vermek, birinin yuva kurmasına yahut iş sahibi olmasına aracılık etmek gibi herhangi bir hayrı yapmayacağına dair yemin etmemelidir. Kazara böyle bir yemin etmişse bile ne yapayım, yeminliyim, yeminimden dönersem günah olur dememeli, derhal kefaretini verip yeminini bozmalı ve hayırlı olanı yapmalıdır. Sehil bin saat Es-Said'i radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye 3 kilometre kadar uzaklıktaki Kuba kasabasında oturan Amr bin Af oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu. Aralarını bulmak amacıyla bir grup sahabe ile birlikte oraya gitti. Onları barıştırmak için bir müddet orada kaldı. Bu sırada ikindi namazının vakti gelmişti. Bilal ezan okudu ve Ebubekir radıyallahu anh'ın yanına gelerek "Ey Ebubekir, Peygamber Aleyhisselam galiba gelmeyecek. Namaz vakti de girdi. Sen imam olup halka namaz kıldırır mısın?" diye sordu. Ebubekir de "Peki nasıl istersen." dedi. Bunun üzerine Bilal kamet getirdi. Ebubekir öne geçip tekbir aldı. Müslümanlar da ona uydular. Onlar namaz kılarken Peygamber Aleyhisselam çıka geldi. Ve ümmetin önderi olması hasabiyle safların arasından geçip imamın hemen arkasındaki safta namaza durdu. Bunun üzerine cemaat peygamber aleyhisselamın geldiğini Ebu Bekir haber vermek için el çırpmaya başladı. Ebu Bekir namaz kılarken başını çevirip sağa sola bakmazdı. Cemaat uzun süre el çırpmaya devam edince dönüp baktı ve yanı başına peygamberi görüverdi. Peygamber aleyhisselam ona yerinde kalmasını işaret etti. Ebu Bekir peygamberimizin bu iltifatı karşısında ellerini kaldırarak Allah'a hamd etti ve geri geri gidip arkadaki safa girdi. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam öne geçerek namazı kıldırdı. Namaz bitince cemaate dönerek şunları söyledi. Ey insanlar namazda bir aksaklık meydana gelince neden el çırpmaya başladınız? Oysa el çıpmak kadınlara mahsustur. Namazda böyle bir durumla karşılaşan kimseye insanları uyarmak istiyorsa yüksek sesle Subhanallah desin. Onun bu sözünü duyanlar mutlaka dönüp ona bakarlar. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Bekir'e dönerek Ey Ebu Bekir sana yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırmaya devam etmedin diye sordum. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Kuafen'in oğluna yani benim gibi aciz bir kula peygamberin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi. Evet saygı değerli dinleyenler, 32. Bab, zayıf, fakir ve adı san anılmayan Müslümanların Allah katındaki değeri. Konu ile ilgili Kehf suresi ayet 28'de Rabbimiz buyuruyor. Rablerinin hoşnutluğunu arzu ederek, Sabah akşam ona yalvaran, yoksul, zayıf fakat gönülleri imanla top dolu o fedakar insanlarla birlikte candan sabret. Onların dertlerine, sevinçlerine ortak ol ve sakın dünya hayatının göz kamaştırıcı cazibesine kapılıp da gözlerini onların üzerinden bir an olsun ayırma. Bencil arzularının kölesi olan, bu yüzden yüreğini Kur'an'da dile getirdiğimiz öğüt ve uyarılarımıza yani zikrimize karşı duyarsız kıldığımız ve işi gücü, zulüm, haksızlık ve taşkınlık olan kimselere sakın itaat etme. Yoksul ve zayıf müminleri yanından uzaklaştırdığın takdirde sana iman edeceklerini söyleyen bu kendini beğenmiş kafirlerin teklifine uymayı aklından bile geçirme. Konu ile ilgili hadisler Hazret Ömer'in üvey oğlu Harise bin Vehb radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. İyi dinleyin. Size cennet ehlinin kimler olduğunu bildireyim mi? Onlar zayıf ve son derece mütevazi kimselerdir. İnsanlar tarafından hor görülürler. Fakat vallahi bu iş böyle olacak diye yemin etseler Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Size cehennemliklerin kim olduğunu söyleyeyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba, cimri ve kibirli kimselerdir. Sehil bin Sad radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselamın yanından bir adam geçti. Peygamber yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne dersin diye sordu. O adam bu kişi ileri gelen kişilerden biridir. Vallahi böyle bir adam kıza talip olsa evlendirilmeye, birine aracılık etse sözü dinlenmeye layıktır diye cevap verdi. Bu kişi ileri gelen kişilerden biridir. Vallahi böyle bir adam bir kıza talip olsa evlendirilmeye... ''Birini aracılık etse sözü dinlenmeye layıktır.'' diye cevap verdi. Peygamber aleyhisselam bir şey söylemedi. Sonra oradan biri daha geçti. Peygamber aleyhisselam yine ona ''Peki bu adam hakkında ne dersin?'' diye sordu. Bu defa o ''Ey Allah'ın Resulü, bu adam fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez.'' Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya kalksa sözü dinlenmez dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam Bu fakir adam şunun gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır buyurdu. Evet sayıdeğer dinleyenler En çok hadis rivayet eden sahabilerden bir olan Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhtan Rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselatu vesselam ahiret alemini temsili bir üslupla anlatarak şöyle buyurmuştur. Cennet ile cehennem aralarına münakaşa ettiler. Cehennem bende ceza gören zorbalar ve kibirli kimseler var dedi. Cennet ise bende de mükafatı hak eden zayıf ve yoksul insanlar var dedi. Bunun üzerine Allah şu sözlerle aralarındaki çekişmeyi halletti. Ey cennet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 Hesap günü dünyada büyük ve değerli diye bilinen gösterişli, şişman bir adam huzur ilahiye gelir ki Allah katında onun sinek kanadı kadar bile değeri yoktur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında mescidi süpürüp temizleyen Ümmü Mihcen adında siyahi bir kadın, veya siyahi bir genç vardı. Bir ara peygamber aleyhisselam o kadını veya genci göremeyince onun nerede olduğunu sordu. Sahabiler o dün gece vefat etti. Biz de onu hemen defnettik ey Allah'ın Resulü dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bana da haber verseydiniz ya dedi. Sahabiler o kadını veya genci pek önemsememişlerdi. Sonra peygamberimiz bana onun mezarını gösterin dedi. Peygamberi onun mezarına götürdüler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun cenaze namazını kıldı ve şöyle buyurdu. Doğrusu şu kabirler içinde yatanlar için zifiri karanlıktır. Onlar için ettiğim dualar ve kıldığım namaz sayesinde Ümid ederim Allah onların kabirlerini aydınlatacaktır. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Saçı başı dağınık eli yüzü toz toprak içinde hor görülüp kapılardan kovulan öyle insanlar vardır ki Vallahi bu şöyle olacak diye yemin etseler Allah onların yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Miraca çıktığımda Rabbim bana cennet ve cehennemin kıyametten sonraki halini gösterdi. Cennetin kapısında durup baktım ve oraya girenlerin çoğunluğunun yoksullar olduğunu gördüm. Zenginler ise hesapları görülmek üzere bekletiliyorlardı. Ancak onlardan cehennemlik olanlar çoktan cehenneme girmişlerdi. Sonra cehennemin kapısında durup baktım. Oraya girenlerin çoğunluğunun da kadınlar olduğunu gördüm. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üç kişiden başka beşikte konuşan olmamıştır. Bunlardan biri Meyrem İsa, diğeri Cüreyç kıssasında adı geçen çocuktur. Üçüncüsü ise bu kıssanın sonunda anlatılacaktır. Cüreyç ibadete düşkün bir kimseydi. Kendine bir mabet yapıp orada ibadete kapandı. Bir gün annesi geldi ve Cüreyş diye seslendi. Cüreyş içinden Ya Rabbi bir yanda annem bir yanda namazım. Anneme mi cevap versem yoksa namazıma devam mı etsem dedi. Namazı bırakıp annesiyle ilgilenmesi gerekirken o namaza devam etti. Annesi kızgın bir halde dönüp gitti. Ertesi gün yine Cüreyş namaz kılarken annesi geldi ve Cüreyç diye seslendi. Cüreyç yine kendi kendisine Ya Rab annem mi yoksa namazım mı diye söylendi. Sonra namazına devam etti. Üçüncü gün annesi yine Cüreyç namaz kılarken geldi. Ve Cüreyç diye seslendi. Cüreyç yine içinden Ya Rab annem mi yoksa namazım mı diye söylendi. Fakat yine namazla devam etti. Bunun üzerine annesi Allah'ım kötü kadınlarla yüz göz etmeden onun canını alma diye dua etti. Bir gün İsrailoğulları için ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir kadın eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim dedi. Sonra Cüreyç'in yanına gidip kendisini ona arz etmek istedi. Fakat Cüreyç onun yüzüne bile bakmadı. Bunun üzerine kadın cüreycin kaldığı mabete sığınmış bir çobanın yanına geldi. Bu adamı baştan çıkararak ondan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince de onun cüreyçten olduğunu söyledi. Bunu duyan halk cüreycin yanına gelerek onu al aşağı etti. Ve mabetini yıkarak kendisini dövmeye başladı. Cüreyç niçin böyle yapıyorsunuz diye sorunca sen o kötü kadınla zina etmişsin. Ve o senin çocuğunu doğurmuş dediler. Cüreyiç, çocuk nerede diye sordu. Çocuğu alıp getirdiler. Cüreyiç, bırakın beni namaz kılayım dedi. Namazını kıldıktan sonra çocuğun yanına geldi ve karnına dokunarak Söyle çocuk senin baban kimdir diye sordu. Çocuk o anda dile gelerek babam filan çobandır diye cevap verdi. Bunu gören insanlar Cüreyiç'in ellerine kapanarak öpmeye Az önce yumrukladıkları vücudunu şefkatle okuşamaya başladılar. Sonada da sana altından bir mabet yapacağız dediler. Cüreç hayır eskiden olduğu gibi yine kerpiçten yapın dedi. Onlar da ona kerpiçten bir mabet yaptılar. Evet sayı dinleyenler. Beşikte konuşan üçüncü çocuğa gelince bir kadın bebeğini emzirirken cins bir at üzerinde iyi giyimli ve güzel görünümlü bir adam önlerinden geçti. Onu gören anne Allah'ım benim oğlumu da böyle yap diye dua etti. O sırada bebek emmeyi bıraktı ve adama bakarak Allah'ım beni onun gibi yapma dedi. Sonra yine emmeye devam etti. Ebu Hureyre diyor ki bebeğin emmesini bize anlatırken peygamber aleyhisselamın işaret parmağını ağzına alıp emiş hala gözümün önündedir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sözlerine şöyle devam etti. Sonra bebek ile annesinin önünden bir köle kadın geçti. İnsanlar sen zina ettin, hırsızlık yaptın diyerek onu dövüyorlardı. O ise Allah bana yeter o ne güzel vekildir diyordu. Bunu gören anne Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma diye dua etti. Bebek tekrar memeyi bırakıp cariyeye baktı ve Allah'ım ben onun gibi yap dedi. Bunun üzerine anne ile bebek konuşmaya başladılar. Anne İyi giyinmiş güzel gönülümlü bir adam geçti. Ben de Allah'ım benim oğlumu da böyle yap diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yapma dedin. O köle kadın zina etti hırsızlık yaptı diyerek onu dövdüler. Ben ya Rabbi benim çocuğumu bunun gibi yapma diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yap dedin. Niçin böyle yaptın diye sordu. Ve bebek şöyle cevap verdi. O adam son derece... Varlıklı ve güzel görünümlü olmasına rağmen Allah'a baş kaldıran zalim ve zorba bir kimseydi. Onun için Allah'ım beni onun gibi zalim bir yapma diye dua ettim. Zina ve hırsızlık ile suçlanan o cari ise aslında ne zina etmiş ne de hırsızlık yapmıştı. Bunun için de Allah'ım beni onun gibi masum ve günahsız yap diye dua ettim. Çünkü ben Allah'a isyan eden bir kral olmaktansa... Ona kulluk eden bir köle olmayı tercih ederim. Evet saygıdeğer dinleyenler. Üç kişi Beşik'teyken konuştu. Biri İsa, biri Cüriç, biri de bu bebekti. Evet saygıdeğer dinleyenler. Bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esselamu aleykum ve rahmetullah.